Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ve barik ala nebiyina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi. Ve men tabi'ahum bi ihsan ila yomiddin amma ba'at bugün 15 Mayıs 2012 salı 3 esas şerh derslerimizin 19. dersi. En son 18. dersi yapmıştık ve baya uzun bir süre ara verdik. İnşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Ee, şimdi biz ikinci aslın sonlarında kalmıştık. İkinci aslın sonlarında kalmıştık. İkinci asla şu şekilde müellif rahimahullah şu şekilde gülüş yapmıştı. Diyordu ki El aslü s-saniye Marifetu dinil islami bil edille İslam dinini delilleriyle bilmek Ve huve istislamu lillahi bit tevhid Bu da tevhidle Allah'a teslim olmak Vel inkiyadu lehu bitta'a Taatil ona boyun eğmek Vel bera'atu mine şirki ve ehlihi Şirk ve şirk ehlinden ne yapmak? Uzak durmak, beri olmak Sonra demişti ki Musannif ve huve thelathu meratib bu da 3 mertebedir el-islamu vel-imanu vel-ihsan islam, iman ve ihsan ve kullu mertebetin her bir mertebe leha o mertebenin neyi vardır? erkan kullu mertebetin leha erkanun her mertebenin rüknü vardır dedi ve sonra ne yaptı? mertebelerin rükünlerinden bahsetti iman mertebelerinin Ve için işte ne dedi? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe, kaza ve kadere iman olduğunu ne yaptı? Müellif anlattı. Sonra ikinci mertebe olan İslam'a geçti. Onun rükünleri için işte şahadet, namaz, oruz, zekat ve haçtır dedi. Bunları delillendirdi. Bunların hepsinden biz bahsetmiştik. En son kaldığımız yer üçüncü mertebe olan İh ihsan mertebesi. Burada kalmıştık biz. En son mertebe, ihsan mertebesi. Şimdi kaldığımız yerden müellifin sözleriyle ve sonra da sözlerini şerh etmeyle devam edelim inşallah. Evet, müellif rahimahullah diyor ki, El mertebetu, el Üçüncü mertebe. El-ihsanu, ihsandır diyor bu mertebede. Ruknun vahidun. Bir rükündür, ihsan bir rükündür. Ve huve ve o rükünde şudur diyor. En te'abudallaha ke enneke terahu. Allah'ı görüyor musunuzuna ibadet etmendir. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ Eğer onu görmüyorsan فَاِنَّهُ <gülüyor> يَرَقْ O zaman o seni görüyor. İşte budur tek bir rükün. Şimdi burada birazdan açacağım bunu. Müellif'in şu sözüne dikkat edeceğiz. Müellif Rahimallah diyor ki اَلْ اِحْسَانُ رُقْنُ وَاحِذٌ Tek bir rükündür diyor. İhsanın kaç rükün addediyor müellif bir rükün. Evet bunu aklımızda tutalım. Sonra Müellif Rahimallah bunu delillendiriyor. İhsanı delillendiriyor ihsana işaret eden deliller sunuyor ve diyor ki ve delilu kavluhu buna delil Allah subhanahu wa taala'nın şu sözüdür ihsana inna allaha ma'alzine teka vallzine muhsinun allah ne sakınanlarla ve muhsinlerle nedir allah şüphesiz ki muttakilerle sakınanlarla ve ne muhsinlerle birliktedir bakın bu ayet ihsana anlatmakta. Yine müellif rahime Allah devamen diyor ki Allah Azze ve Celle'nin şu kavli وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ Aziz ve rahim olana tevekkül et اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَتَكُمْ O ki, kıyam vakit seni görüyor. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّعْجِد۪ينَ Secde edenler arasında dolaşmanı da ne yapıyor? Görüyor. اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ Muhakkak o. O'dur ne? السَّمِع وَعَلِيمُ bak dikkat et şimdi buraya bu ayete biz baktığımızda müellif bunu ikinci bir ayet olarak ne yapıyor delil getiriyor neye ihsana neden çünkü ihsan nedir Allah'a görüyoruzçasına ibadet etmen görmüyorsan o seni görüyor ayette şahit kısmı neresi istedilen noktası neresi şurası dikkat et diyor ki ve tevekkel alel azizir rahim aziz ve rahim olanı ne yap tevekkül et. Ellezi yarakahine tekum. Hakkında seni gören. Sen Allah'ı görmüyorsan o seni görüyor. Buna bir işaret var. Ve tegallubeke fi's sacidin secdede edenlerin arasında dolaşmanı da ne yapıyor seni? Görüyor. görüyor. Burada ne var? İhsana atıf var. Çünkü ihsan neydi? Allah seni görüyor. Onu daima zihninde tabir sahiyse kalbinde onu hazır tutman evet. ve ona göre ne yapman, muamele etmen din anlamında. Şimdi müellifin bir başka delili ihsana işaret eden wa qawluhu ta'ala wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'lamuna min wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan iz tufiduna fi san hangi ishte bulunursan bulun ona dair kurandan ne okursan oku ve ey insanlar siz de hangi şeyi yaparsanız yapın Siz ona daldığınızda, o yapmak istediğiniz işe daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Burada da ne var? İhsana işaret var. İşte burada müellif rahimallah üçüncü mertebe olan ihsan mertebesinden ne yapıyor? Bu sözlerinden bahsediyor. Bugünkü ele alacağımız sözlerin bir kısmı burası. İşte bu sözlerinde müellif, şimdi bu sözlerini açacak olursak şöyle diyoruz. Diyoruz ki müellif rahimallah üç, üçüncü mertebe olan ihsan mertebesinden bahsediyor burada bu sözlerinde bu imandan daha üstün mertebedir. İhsan nedir? İmandan daha üstün mertebedir. Mertebelerin en üstünüdür. Hatta bazı alimler ihsan hakkında demişlerdir ki, ihsan nihayetul ihlas demektir. Nihayetul ihlas yani ihsan ihlasın nihayesidir. Son noktasıdır. son noktasıdır. Yani tabir sahihse zirvesidir. Zirvesidir. Böyle demişlerdir. Neden? Çünkü ihlas bir amelin hem zahirde hem de batında en kamil şekilde vuku bulmasıdır. Şimdi bakın bu vasfa dikkat edin. Bu ihsanın bir vasfıdır. Özelliğidir. İhsanın içeriğidir. Diyoruz ki bakın ih, ih, çünkü ihsan bir amelin hem zahirde hem de batında en kamil şekilde vuku bulmasıdır. İhsan. İşte bu da İhsanın yani zahirde ve batında en güzel şekilde vuku bulmasının ismi nedir? İhsandır. O yüzden biz müellifin sözlerine baktığımızda müellife müellif diyor ki El Şimdi dikkat edelim. İhsan tek bir rükündür diyor. O da şudur diyor. Nebi Saselemin dediği gibi diyor. en Allah'ı ke Allah görüyormuşsun gibi ibadet etmen. Fe in lem tekun tarahu fe innehu yarak. Eğer sen onu görmüyorsan o seni görüyor. Allah'ı görüyor musun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan bil ki o seni ne yapıyor? Görüyor. Öyleyse bu rükün nedir? İhsanın rükünüdür. Bu rükün ihsanın rükünüdür. Şimdi dikkat edecek olursanız Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihsan hakkında İslam'ın ve imanın rükünlerinde olduğu gibi ne yapmıyor? Ameller zikretmiyor. Bakın bu da, burayı bir daha vurguluyorum dikkat edecek olursanız Nebis Aleyhisselam İslam'dan bahsettiği zaman içerisinde ibadetler zikrediyor. İmandan da bahsediyor. İmanın da içinde ne yapıyor? Şubeler ne yapıyor o imanın içerisinde? Şubelerden ne yapıyor? Bahsediyor. Amellerden bahsediyor. Kalp amellerinden ne yapıyor? Bahsediyor. Yani içerisinde birçok şey barındıran e, bizzat isimler zikrediyor. İşte e, İslam için namaz, oruz, zekat, haç vs. İman için Allah'ın meleklerine vesaire iman etmek gibi. Ancak ihsan hakkında ameller zikretmiyor. Dikkat edecek olursunuz. olursunuz Neden? Şimdi dikkat edin. Çünkü ihsan zaten az önce de dediğimiz gibi İslam ve imanın rükunlerini en kamil şekilde yerine getirmenin ismidir. Anladık mı? Bu ince bir noktadır. Neden? Tekrarlıyorum. Çünkü diyoruz ki bakın Hep ihsan Tabii ki. Yani biz birazdan daha iyi ama şu cümleyi bir daha söyleyelim. Çünkü diyoruz ki İhsan az önce de ifade ettiğim gibi İslam ve imanın rükünlerini en kamil şekilde yerine getirmenin ismidir. Yani tabir sayısı İhsan o rükünleri, İslam'ın ve imanın içerisindeki o rükünleri ne yapmak? O rükünleri yerine getirmek için tabir sayısı bir alettir. Yani yerine getirmenin bir va nasıl yerine getirileceğini beyan eden bir vasıftır. Yani ihsan, yani ihsan tabir sahihse ihsan bir vasıftır. Bir sıfattır, bir vasıftır. Yani İslam ve imanın rükünlerini yani amellerini en güzel şekilde yerine getirme vasfıdır ihsan. O yüzden Nebi Sallallahu ve diyor ki ke Onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Evet isla, ihsanın içinde ne var? İ i̇manın içerisinde ibadetler var. İhsan içeris e, İslam'ın içerisinde de ne var? İbadetler var. Sonra ihsandan bahsediyor diyor ki Allah'ı görüyormuşçasına ne yapman? İslam'ı ve imanı yerine getirmen demek oluyor. Neden? Çünkü ibadet kelimesini kullanıyor ihsanı anlatırken. İnce noktayı anladık mı? İhsanı ihsanı vasfederken Aleyhissalatu vesselam diyor ki "Enta budallaha keanneke tera." Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen. Şimdi bu ibadet kalbi ameller, ibadetler doğru mu? Bir de ne var? Azalarla ibadetler var. İslam'la biz imanı yan yana aldığımızda İslam nedir? Zahir ameller, iman nedir? Kalbi amellere işaret ediyor. İşte ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir derken kalbi amellere mi haskılıyor bunu? Yoksa azalarla mı amelleri askılıyor? Yoksa umum bir ifade mi kullanıyor? Umum bir ifade. Dolayısıyla şöyle demiş oluyor Nebi sallallahu aleyhi İhsan İslam ve imanı Allah'ı görüyormuşçasına yerine getirmendir demek oluyor. Anladık mı kardeşler? Bunlar muhakkik alimlerin dikkat çektirdiği noktalardan birisidir. Demek ki ihsanda asıl olan İslam ve iman gibi içerisinde ameller zikredilen değil, bilakis İslam ve imanın amellerinin nasıl yerine getireceğinin belirtildiği bir vasıftır. Bir daha ifade edeyim bu cümleyi? Demek ki ihsanda asıl olan şudur ki, İslam ve iman gibi içerisinde ameller zikredilen değil, İslam ve imanın amellerinin nasıl yerine getirileceğinin belirtildiği bir vasıftır İhsan. Evet, o yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İhsan için İslam ve imandaki gibi ameller zikretmemiştir ve demiştir ki, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet verilmiştir etmendir Yani İslam ve iman rükünlerini Allah'ı görüyormuşçasına yerine getirmendir. Bu şekilde yerine getirmiyorsan veya getiremiyorsan bil ki o seni görmektedir. İşte bunun şuuruna varsan bile gayet kamil bir şekilde Ne İbadetlerini yerine getirebilirsin demek demiş oluyor Nebis Hasil. O yüzden alimler diyor ki ihsanın tarifinde bir rahmet var. Çünkü kişi Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmesi hakikaten e, çok üst bir makam. Ya çok nadir insanların ulaşabileceği bir makam. Ve insanların o makama ulaşamayacağı ulaşması çok zor olduğu için bir cihetten, çok zor olduğu için insan tabir sahihse bunda bir üzüntü yaşayabilir. Veya kendi dünyasında e, bir e, işte ulaşamıyorum bunu hissederek bir hayal kırıklığına varabilir. O yüzden Nebis Aleyhisselam ne yapmıştır? İhsanı sadece onunla sınırlamamıştır. Tabir sahihse bir alt seviyesi veya bir derece, bir merdiven daha aşağısında bir kapı daha açmıştır insanlara ve demiştir ki sen Allah'ı görüyormuş görmüyorsan bil ki o seni görüyor. En azından o da nedir? İhsandan bir parçadır. Çünkü ihsan da kendi içerisinde nedir? Derece derecedir. O yüzden dedi ki müellifin sözüne bakın. Müellif ihsanı tek bir rükün sayıyor. Neden buna vurgu yaptım ben? Çünkü bazı alimler var ki ihsanı iki rükün sayıyor. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen bu üst rüknüdür. Göremiyorsan bil ki o seni görüyor. Bu da bir alt seviyesidir. Hı. Anladık mı? O yüzden dediğimiz gibi biz bazı ilim ehli kimselere baktığımızda diyorlar ki Ehsan tek bir rükündür. Hı. Ne yapıyor o bir rüknü nasıl isimlen diyor. Muhammed İbni Abdülvahat da ona meylediyor. Tek bir rükündür diyor. O da ne? Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmen. Sen onu görmüyorsan da o seni gördüğünü bilmendir. Bunlar bir bütündür ikisi. Aynı anda işlev görür. Bazı ilim ehli de demiştir ki ihsan iki rükündür. Birinci rükmü Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen. O dereceye ulaşamıyorsan, ikinci rükün şudur, sen onu görmüyorsan bil ki o seni görüyor. En azından buraya ulaş ki en azından ihsanın bir derecesi olsun. Çünkü biliyorsunuz İslam'ın içerisinde de dereceler var. O yüzden her Müslüman aynı derecede değildir. İmanın içinde de dereceler var. Her mümin aynı derecede değildir. İhsana daha yakın müminler vardır. İhsandan biraz daha uzak olan ne? müminler vardır. Dolayısıyla ihsan da bu anlamda nedir? Derece derecedir. Çünkü biz Ebu Bekir'e mühsin diyorsak Nebisa Selem'e de mühsin diyorsak ki mühsindir. E aynı dereceye koyamayacağımıza göre Nebisa Selem'le Ebu Bekir'i ve Ebu Bekir'le Ömer'i. Dolayısıyla ihsan da kendi içerisinde derece derecedir. Ve bu iman ve İslam'ın takviyesiyle o derece artar. İhsan'ın derecesi artar. Bunların hepsi tabir sayısı birbirini içerir ve kapsar. O yüzden dediğimiz gibi bazı ilim ehli de demiştir ki ihsan iki rükündür. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmem bu birinci rükün. İkinci rükün sanını görmüyorsan o seni gördüğünü bilmendir. En azından bunu yapabilmendir. İşte ihsanın bir rükün olduğunu olduğu dediğimiz gibi müellifin görüşüdür. Ehli sünnetten diğer bir görüşte nedir? İhsanın iki rükün oldudur. İşte mesela İbnü Recep el-Hambeli rahimehullah bunu ne yapmıştır? Bunu tercih etmiştir. Yani sonuç ne olursa olsun şunu bileceğiz ki her kim bu mertebeyle yani ihsan mertebesiyle Allah'a ibadet ederse ameli en güzel yani en kamil şekilde en ihla, ihlaslı şekilde yapmış olacaktır. Bunu biraz daha açacak olursak bu ifadeleri bakın. Şimdi amellerde ihsan o amelleri güzel bir şekilde yerine getirmek demektir. Amellerde ihsan ne demek? Mesela bu adamın ameli ihsan vasfına sahiptir diye bir isim verdiğimizde yani diğer bir tabirle amelleri ihsan diye isimlendirdiğimizde bu ne demektir aslında? O amelleri güzel bir şekilde yerine getirmek demektir. Doğru mu? Çünkü el-ihsan, bakın dikkat edin şimdi, el-ihsan, güzellik, güzel olma anlamına gelen husundan alınmıştır. El-ihsan, güzellik yani diğer bir tabirle, güzel olma anlamına gelen husun kelimesinden alınmıştır. Eşyalar ise, varlıklar ise, ya Hasendir yani güzeldir ya da ahsendir daha güzeldir en güzeldir o yüzden bakın güzellik eşyalardaki güzellik iki kısma ayrılır birincisi hasen dediğimiz güzellik yani ikincisi de ahsen dediğimiz daha güzel en güzel işte ihsan amelleri hasenden daha öte ne ahsen şekilde yani güzelden daha öte ne en güzel şekilde ne yapmaktır? yapmaktır. Şimdi bakın dikkat edin kardeşler. İli mehli diyorlar ki. Bakın bu ifadelere çok dikkat edin. İli mehli rahimehumullah diyorlar ki. İhsan bazı ibadet çeşitlerinden eee bazen diyorlar, bazen ibadet çeşitlerinden bir çeşidinde olur sadece. Bazen de tüm şubelerde olur. İşte tüm şubelerde olan ihsana mutlak ihsan denir. Çünkü bazen ima, kişinin imanı öyle zirveye ve vurur ki tabir sayısı bizim adam tabirle tavana vurur ki karşılaştığı bir olaydan dolayı olabilir bu. Veya başka etkenlerden öyle tavana vurur ki ve o an yaptığı bir ibadet çeşidini muhsin olarak yapar belki. Anlatabiliyor muyum? O yüzden buna da dikkat edeceğiz. Bakın bunlar Bunlar hepsi bunların hepsi ihsanın dakik hususlarıdır. Aslında müminin bunu bilmesi ona çok büyük bir değer kazandırır. Veya ona çok büyük bir e, sermaye olur bu. Neden? Çünkü hemen hemen hepimiz sanki e, bunu dille itiraf etmesek de sanki muhsin olmaktan ümidimizi kaybetmiş gibiyiz. Çünkü öyle bir ulaşılmaz derece olarak görüyoruz ki bunu bunun için çok büyük bir çaba sarf etmeye bile bazen kişi e, ihtiyaç duymayabiliyor veya sarf bir anlam veremeyebiliyor kendi dünyasında yani ne gerek var ki ben nasıl ulaşamayacağım. Çünkü insanın zihninde muhsin sadece bir Ebu Bekir örneği gibi geliyor insana. Halbuki bu ihsanın kavramını hakkıyla anlamamak demektir. Çünkü dediğimiz gibi ihsan da aralarında derece derecedir. O yüzden ihsanla alakalı bu dakik ilimleri bizim bilmemiz gerekir. Ve bu dakik ilimlerden bir tanesi de ilim ehlinin tarif ettiği gibi ihsan bazen ibadet çeşitlerinden birisinde de olabilir. Bazen de tüm ibadetlerde olur. İşte tüm ibadetlerde olursa o ihsanlık, ihsan hali. Yani her ibadetini Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etsen, görmüyorsan da o seni görüyormuş bunu bil, bilerek ibadet etsen. O zaman ne anlarsın? O zaman şunu bilirsin ki bu ihsan mutlak bir ihsandır. O yüzden Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'in ihsanı mutlak bir ihsandır. O yüzden baktığımız zaman e, Hz. Ömer dahi her ibadetini ne yapar? Her ibadetini muhsin bir şekilde yapamaz. Bu çok yani bu kolay değildir. O yüzden yaptıkça derecen artar. Eksildikçe bu iman gibidir. Aynıdır. O yüzden e, Hz. Ömer'den Sahih sahi Nas var. Mesela Musaneflere baktığımızda. Ben diyor namaz kılıyorum bazen aklım işte e, alınacak cizyeleri hesaplıyor diyor. Gitmiş diyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü neden? İman derece derece o yüzden imanın bir sonu yoktur. Arttıkça artar. Arttıkça artar bir sonu yoktur. O yüzden ehsan Şu demek değildir. Yani sen yaptığın her şeyde mutlaka Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edeceksin. Aksi takdirde bir iki ibadette dahi bunu yapamıyorsan ihsan derecesinden düşersin. Böyle bir şey yoktur. Bu ancak ve ancak huluva gidenlerin işidir. O yüzden bizim ihsanı iyi yapmamız lazım. İyi e, tasavvur etmemiz gerekir. O yüzden aleyhissalatü vesselam e, sahabeler şikayet ediyor. Ya Resulallah biz senin yanındayken diyorlar. İmanımız tavana vuruyor. Yani imanımız ama biz senden ayrıldığımız zaman Yani Hiç seninle olduğumuz vakit gibi değiliz Hani bir nifak korkusu var tamam Aleyhissalatü vesselam diyor ki Siz aynı hal üzere devam etseniz Melekler iner sizle musafaha eder Yani insan her Müslim'deki rivayet insan her zaman Bu durumda olamaz yani O yüzden biz e, Muhsin olmaktan ümidimizi kaybetmeyeceğiz Ve Allah subhanehu ve teala Bazen bize İnanır e, e, yaptığımız ibadetlerin bazı şubelerini muhsin olarak yapmamızı nasip edebilir. O yüzden dediğim gibi alimler diyor ki ibadet çeşitlerinden bazen ibadetlerin bazı çeşitlerinde de ne? İhsan olabilir, muhsin olabilir kişi. Tüm şubelerinde de olur. İşte tüm şubelerinde olursa buna ne denir? Buna mutlak ihsan denir. Ki bu haldeki müminler zaten nedir? Mutlak ihsan. Yani her ibadetinde Allah'a gözeten bu insanlar nedir? Müminlerin en üstün derecesinde olanlarıdır. Dediğim gibi sahabelerin dahi ibaretin ağrı şeyler olmuş ki yeryüzünün en faziletli insanlarından olan Ebu Bekir'den sonra Ömer radıyallahu anh'ın dahi bazı ibaretlerine kaler girmiş olabiliyor. Bu muhsinlikten bir şey kaybetmez. Muhsin devamlı artış ister. Bu derece derecedir kendi aralarında. O yüzden dediğimiz gibi mutlak ihsan budur ki bu haldeki müminler müminlerin en üstün derecesinde olanlarıdır. Yani dediğimiz gibi tüm mertebelerde, tüm şubelerde ihsanı yerine getirmektir. Ama bu demek değildir. Bazı şubelere halel, dahil olmayacak anlamına gelmez. Ancak kimileri de vardır ki dediğimiz gibi bazı mertebelerde ihsanı ne yaparlar gözetirler. Bazı yerlerde bunu yerine getiremezler. İşte bunlar ihsanı yerine getirebildikleri kadar muhsin değildir. Den, ihsanlıktan ne yaparlar? Pay alırlar. Bunu biraz daha açacak olursak fayetli boyutlarıyla ihsanı açıyoruz ki tasavvur edelim. Şimdi ibadet bir cihetten iki şey üzere mebnidir. İbadete bir cihetten baktığımızda ibadetin iki şey üzere mebni olduğunu görüyoruz biz kardeşler. Birincisi yani iki şey üzere kaimdir ibadet. Eğer bu iki şeyden birisi e, halel görürse e, veya yok olursa o ibadete zarar verir. Birincisi kamil hub derler alimler. Kamil hub yani sevgi muhabbet. Yani ibadeti yapacaksın. Hubla, sevgiyle isteyerek, severek yapacaksın. İkincisi de kamil, Kemal mesela kemalü zül derler alim. Kamil bir şekilde de boyun eğme. Yani aynı şekilde de Allah'tan korkma söz konusu olacak. Çünkü Allah Azze ve Celle dilerse ibadeti kabul etmez. Halal girer bundan. Doğru mu? Ondan sonra Allah Azze ve Celle'ye bizim amellerimizin bizi cennete sokmayacağını, Allah'ın rahmetinin bizi cennete sokacağını biz biliyoruz. Dolayısıyla ne olması gerekir? İnsanda korku olması gerekir. Değil mi? İbadetlerine güvenmemesi gerekir. O yüzden ibadet işlenirken e, alimler der ki işte bu işlenen ibadetin içerisinde veya altında tabir sayısı iki temel olması gerekir. Yüksek derecede ne? Yüksek derecede sevgi. Evet. Evet. Yüksek derecede hub ve e, aynı şekilde ne? Boyun, eğme. İşte ibadet bu iki şeyin aynı anda varlığıyla yapılması gerekir. İbadet bu iki şeyin aynı anda varlığıyla yapılması gerekir. Kamil hubbun yani sevginin yani muhabbetin içerisinde alimler diyor ki bakın dikkat edin neden neden ibadet bu iki şey üzerine mebnidir? Bir bakış açısıyla daha yaklaşıyor ilim ehli ve nasların ışığında diyorlar ki kamil hub dediğimiz yani E, yüksek derecede muhabbet ve sevgi dediğimiz neyi barındırır? Yüksek muhabbetin içerisinde talep vardır. Talep barındırmaktadır. Çünkü sen Allah subhanehu ve teala'yı seviyorsun. Onda ne var? Talep var. Allah subhanehu ve teala'nın rızasını elde etme, cemalini görme. Burada bir talep var. Kamil zul dediğimiz yani boyun eğme, bu da içerisinde kalfı barındırır, korkuyu barındırır. Boyun eğme korkuyu barındırır, sevgi ise talebi barındırır. İşte diyorlar ki işte ihsan Allah'a ibadeti bu iki şeyi tam anlamıyla gözeterek yapmaktır. Çünkü hangi mümin olursa olsun zaten hub bu, hub Allah'a ibadet eder ve korku da vardır. Ama bunun derecesinin yani hub derecesinin, muhabbet derecesinin yükseğe çıkması ve aynı şekilde korku derecesinin de yükseğe çıkıp aynı anda birleşmesi İhsana götürür. Evet ihsana götürür. İşte ihsan bu şekilde yapılan ibadetin ismidir. İbn-i Teyim e, de dediği gibi bunların ikisi kuşun kanadı gibidir. Birisini diğerinden fazla çırptığın zaman hariciler gibi korkuyu fazla çırparsan ne yaparsın? Evet helak olup gidersin. Veya mürce gibi sevgiyi fazla çırparsan sevgi kanadını yine ne yaparsın? Yoldan çıkarsın. O yüzden alimler diyor ki işte e, bunlar bunların ikisi İbn-i Kayyum buna işaret eder bir kuşun kanadı gibidir derler. Ama bu demek değildir bazı halde korku kanadını daha çok çırpacaksın bazı halde de sevgi kanadını daha çok çırpacaksın o da yerine göredir. Eğer sen Allah subhanahu ve teala'dan günah işlediğinde veya hasta olduğunda ona göre korku veya sevgi kanadı ne yapar fazla çırpılır veya bolluk içinde olduğunda, hastalık değil de bolluk içerisinde, refah içerisinde olduğunda ona göre ne yapılır? Durum değişir. Çok refah içinde olduğun zaman korkacaksın. Çok da hasta olduğun zaman ümit edeceksin. Çünkü Allah şifa verendir. O yüzden bunların kimi zaman kimisinden üstün olması bizim söylediğimiz kaydayı değiştirmez. Çünkü bizim söylediğimiz kayda külli anlamda olan kaydedir. Evet. Müellif Rahimullah diyor ki Müellif rahimehullah diyor ki Evet, müellif rahimehullah İbn e, müellif e, Muhammed İbn Abdülvehab rahimehullah'ın sözlerine dönüyoruz, devam ediyoruz. Ne diyordu? Eee rahimehullah diyordu ki el mertebetu salise demişti, doğru mu? 3. mertebe. El ihsan, ihsan demişti. Ruknun vahidun tek bir rükündür ve huve o, ente ta'budu Allah'ı ki ke enneke tera. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen. Eğer görmezsen onu Sen onu görmüyorsan o seni ne yapıyor? Görüyor. Ve delilü kavluhu sonra ne dedi? Allahu Cellele'nin şu kavli delildir. İnna Allaha me'alzine teka ve'lzine muhsin. Şöyle ki Allah ney? Muttakilerle ve ne? Muhsinlerle beraberdir diyordu. Evet, şimdi ayette ne yapıyor? Ehsan geçiyor. Bu ayet bunun delilidir, doğru mu? Şimdi biz ayete dikkat edecek olursak bakın Allahu Cellele ne diyor? Allah, muhsinlerle beraberdir diyor. Doğru mu? Allah muhsinlerle beraberdir. Başka ayette diyor ki وَهُوَ مَا أَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Nerede olursanız o sizle beraberdir. Muhsin ve muhsin Mümin ve gayrimümin. Müslüm ve gayrimüslim. Herkesi içeriyor bu ifade. Dolayısıyla ilk ayette Allah'ın muhsinlerle beraber olduğunu söylüyor. İkinci ayette Allah'ın herkesle beraber olduğunu söylüyor. Şimdi muhsin bir kişi. Ya Rabbi Sen zaten kafirler ile berabersen. Zaten diğer kullarla da berabersen. Benimle beraber olmamın ne anlamı var? Mesela şimdi tabir sahilse konumuzun dışına çıkalım. Sosyal yaşantımızdan yani müşahadattan diyelim örnek verelim. Şimdi ben sana diyorum ki Abul Kadir. Birileri sana zulmetmeye geliyor. Ben sana diyorum ki ben seninle beraberim. Bunun ne faydası var sana? Yok hakikaten senle beraber oldum. Ne, ne faydası var bunun sana? Ben destek olayım işte. Ha, ama ben sana destek olacağımı ve yardımcı olacağımı söylemiyorum. Doğru mu? Sadece senle beraber. Ben seninle beraberim diyorum. Yani ben seninle beraberim yan yana şimdi seninle duruyorum. Ha Demek ki bizim örfümüzde de yani kullandığımız lügatın içerisinde de bu var. Makama göre kişinin beraber olduğunu söylemesi, arkadaşına ben seninle beraberim demesi neyi ifade eder? Yani... ...yardımı, desteği ifade eder. Bazen de... ...bazen de kişinin... ...beraberlikle kastettiği... ...onu bilmesi, onu duyması... ...onu görmesidir. O yüzden bugün... ...eğer Allah subhanehu ve teala... ...eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e üzülme... ...ben sizle beraberim diyorsa... Ne e ...Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile... ...Ebu Bekir yan yana olduğunda... ...ve Allah subhanehu ve teala'nın... ...onlara bir faydası yoksa... ...bu beraberliğin bir anlamı olmaz zaten. Yani zulme karşı ben senle beraber olsam yani yan yana dursam seninle beraber ve sana yardım etmesem benim beraberliğimin hiçbir anlamı yoktur öyle, olumlu yönde. O yüzden Ebubekir ve Ömer demedi ya Rabbi zaten sen başka ayette diyorsun ki sen herkesle berabersin. Bunu söylüyorsun. Yani bize saldıracak, bizi arayan bu Mekke'li müşriklerle de sen zaten berabersin. O yüzden biz buradan anlıyoruz ki Allah'ın maiyeti O da şeydir, derece derecedir. Evet, yani şu anlamda derece derecedir. İki kısımdır Özel diyelim buna. Evet. Maiyyetun ammetun ve maiyyetun yani, hassatun. Özel maiyyet ve genel maiyet ma. Genel maiyyet şudur. Yani Allah'ın herkesle beraber olması. Allah subhanehu ve teala'nın herkesle beraber olması. O yüzden genel maiyyet ne içerir içerisinde, ne barındırır? İlim, kudret, kudret. kuşatma, bilgi. Yani Allah azze ve celle'nin genel maiyyeti... Hayır. Genel maiyyet yardım değil. Girmez, girmez değil Özel maiyyet yardımı içerir. Yani. O yüzden bakın mesela genel maiyyete örnek. Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Ve huve Nerede olursanız o sizle beraberdir. Kafirlerle de beraber. Mesela kafir bize saldırıyor ya. Allah onunla beraber. Allah müminlere saldıran kafirlerle beraber ama ne anlamda? Maiyyetun amme. Yani genel maiyet genel beraberlik. Yani herkesi bilir, herkesi kuşatır. Onların size şu an saldırdığını biliyor anlamında. Yoksa onlara destek oluyor anlamında değil. Ama Allah subhanehu ve teala'nın muhsinlerle beraber olması, Allah subhanehu ve teala'nın müşrikler e, Nebi sallallahu aleyhi ve ebu Bekir'i aramaya çıktıklarında o anda onunla beraber olması genel beraberlikten çok farklıdır. O yüzden maiyyetun hassa ne ifade eder? Yardım, destek ifade eder. En nasru ve teyhid derler Nasr ifade eder. Bu da mesela zine Allah muttakilerle ve muhsinlerle beraberdir. Anladık mı arkadaşlar? Evet, bu ayet bu ayet de nedir arkadaşlar? Bu ayet de müellifin getirdiği bu ayet de nedir? İhsana bir atıftır. Neden? Çünkü beraberlikten bahsediyor ayet. Beraberlikten bahsediyor. Zaten ihsanda da ne vardır? İhsanda da bunun şuurunda olmak vardır. Yani Allah daima bizle beraberdir. Bunun şuurunda olmak vardır zaten ihsanda. O yüzden müellifin fıkına bakın. Biz belki Kur'an'ı bin defa hatmetsek mubalağa yapıyorum. Belki bu ayetin ihsanla bir bağlantısını kuramayız. Ama işte ilim ehlinin ne kadar fakih. Çünkü neden? Nubuvvet mişkatından ne? nubuvet ışığından ne? Konuşuyorlar bunlar. Yani ismi üzerinde alim bu insanlar. Rabbani alimler. Kur'an'ı bizim gibi yüzeysel okumazlar. Çünkü onlar Kur'an'ı düşünmüyorsunuz ayetini Kur'an'ı okurken en güzel şekilde tatbik etmeye çalışırlar. Ve her kelimesini, her cümlesini bazen de her harfini ne yaparlar? Düşünerek, anlayarak okumaya çalışırlar ki İmam Mücahit'in dediği gibi İbn Abbas'ın talebesi, ben Kur'an'ı İbn Abbas'ın önünde 3 kere arz ettim, bir rivayette 30 kere her noktada durdurup soruyordum tek tek onu evet bunlar da onların e, Kur'an'ı anlamada ne kadar hırslı olduklarını ve dolayısıyla da ne kadar müthiş ve mükemmel manaları bize sunduklarını ne yapıyor en güzel şekilde gösteriyor ki bu müellifin yaptığı da bunun örneklerinden bunun müthiş örneklerinden bir tanesidir kardeşlerim O da nedir? İnna Allahe me'allezine teqavve lezine muhsenin. ki Allah muhsinlerle beraberdir. Bu ihsana delildir. Nedir? Çünkü ihsanın içeriğini anlarsan, ayetle bağlantısını anlarsın. İhsanın anlamı ne? Nerede olursan Allah senle beraberdir. Bunun şuurunda ol. Tam bir günah işleyeceksin. Allah varlıkların en azametlisi. Allah subhanehu ve teala beni görüyor. nasıl bu harama bakarım, nasıl yaparım Ben nasıl bu harama bakarım, nasıl yaparım diye bunu düşünmek. İşte bunun korkuyla birleşmesi, yani korkunun zirvede olması. Şimdi kişi bazen bunun şuuruna varıyor. Bakın şimdi ihsanın taşlarını yerine oturtalım. Kişi bazen haram işlediği anda aklına Allah geliyor, yine de işleyebiliyor. Bu da neden? Dediğimiz gibi, ibadetler ne üzerine mebniydi Gerek terki olsun, gerek yap, e, fiili olsun. Ne üzerine mebnidi? Muhabbet ve korku üzerine mebnidi. İşte o muhabbet ve korku derece derecedir arasında. İşte sen Allah'ın seni gördüğünü bildiğinde hala yaptı, yapıyorsan o ibadetin iki temel üzerine bina olduğu temellerden biri var ya o korku, o anda zayıf. İşte o seni ne yapıyor? Allah'ın seni gördüğünü bildiğin halde korkuya düşürüyor. Yoksa küfre girmiyorsun işte orada. Orada korku zayıf. Anlatabiliyor muyum? O yüzden alimler ittifak etmiştir ki helal saymadığım müddetçe nasların delalet ettiği küfürler hariç kişi günah işleyerek küfre girmez. Anladık mı? Helal saymadı. müddetçe. İşte bunların hepsi ihsan mertebesinin ince detaylarını bilerek anlaşılacak meselelerdir kardeşler. O yüzden dediğimiz gibi müellifin müthiş istimbatlarındandır. O yüzden biz diyoruz ki müellif Allah subhanehu ve teala'nın inşallah kullarına nedir? Kullarına bir ikramıdır. Evet, İhsan'a dair getirdiği diğer bir delil de şu kardeşler müellifin. Diyor ki, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ Aziz ve rahim olan ne yap? Tevekkül et. Burada tevekküle ne var? Atıf var. Ellezi yara ke hinetekum O ki kıyam ettiğim vakitte seni görüyor. Ve teqallubeke fissacidin. Secde edenler arasında dolaşmanı da ne yapıyor? Görüyor. Şimdi müellifin ellezi yara ke hinetekum ayetini delil getirmesi. Yani o kıyam için kıyam ettiğinde seni görüyor. Bunu bunu neye delil getirdi? İhsana. İhsana. Evet. Bak burada işaret var. Yani kıyam ettiğinde seni görüyor. Yani bil ki Allah subhanehu ve teala mesela bu kıyam hakkında çeşitli görüşler var ki birazdan kısaca değineceğiz buna. Bu kıyamı eğer biz namaz olarak alacağımız zaman bak namaz kıldığında seni görüyor. E ihsan neydi zaten? İbadeti Allah seni görüyormuşçasına yapmandır. Görüyor musun müellifin fıkhını? Getirdiği ayeti. Görüyor musun? İhsanın içeriği neydi? Allah'ın seni görüyormuşçasına ibadet etmendir. Müellif, ehsana ne delil getiriyor bu ayet? Ellezi yara kehinetekum. Kıyam ettiğinde seni görüyor. Bazı alimler bu kıyamı namaz kıyamı olarak almışlar. Namaz da bir ibadettir. O zaman ibadette Allah seni görüyor demek bu ayete göre. Bazıları da bunu kıyamı normal adi kıyam dediğimiz yani normal işte yaratılıştan itibaren yani yaratılışta olan zaten oturmak, kalkmak, yemek, içmek gibi kıyam olarak. Yani dolayısıyla her halinde Allah'ı gözet oluyor. Yine ehsanın ne? Genel, anlamı, genel anlamına nedir? Bir atıftır işte müellifin getirdiği ayet. Ve teqallubeke fis sacidin secde edenler arasında da seni görüyor. Burada da ne? İhsana e, atıf var. Şimdi ayeti biraz açacak olursak diyoruz ki bakın ve tevekkel alel aziz diyor. Aziz ve rahim olana ne yap? Tevekkül et. Şimdi aziz Allah Azze ve Celle'nin isimlerindendir. Ve izzet sıfatını ne yapmaktadır? İçermektedir. İzzet de zatî sıfatlarındandır. Allah subhanehu ve teâlâ izzetlidir. Rahim de Allah Azze ve isimlerindendir ve rahmet sıfatını ne içermektedir Evet şimdi ayetin devamında ne demişti? Ellezi yerâki hînetekum. O ki kıyam ettiğin vakit seni görüyor. Doğru mu? Bu ifadenin anlamı için denmiştir ki. Hangi ifade? Kıyam ettiğin vakit seni görüyor ayetindeki. Bu ifade için denmiştir ki. Bazıları demiştir ki yani o seni kalkışında ve oturuşunda görüyor. Yani her halinde. Kıyam burada oturuş kalkışa hallerini ne ha, hallerini bütün hallerden bir hali vererek ne yapmıştır? Bütün halleri ifade etmiştir. İkincisi de bazıları demiştir ki o seni kıyam ettiğinde görüyor. Yani namaz için kıyam, kıyamını ne yapıyor? Görüyor. Eğer ikinci anlamı alacaksak yani o seni ibadetlerinde görüyor. Birinci anlamı alacaksak ne o seni tüm hallerinde görüyor. Sonuç ne olursa olsun müellifin atfetmiş olduğu o ihsanını birebir ne yapıyor bu ayet? Örtüşüyor. Yani Allah seni tüm hallerinde görüyor. Kişi mesela normal basit hallerinde basit dediğimiz susadığı için su içme halinde bile Allah'a gözetirse Bismillah'ı unutmaz. Bitirdikten sonra Elhamdülillah'ı unutmaz. Oturarak içmeyi unutmaz. Başkaları varsa önce birilerine ikram etmeyi, kendisinden önce vesaire hiçbirini unutmaz. Ve dolayısıyla bir su hakkında sırf ihsanı gözettiği için bir sürü sünnet uygular. Anladık mı? Evet. Evet. Sonuç ne olursa olsun dedik. Hepsi aynı. Sonra ayette ne diyordu? ve Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Bu diyor ayette. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Bu ayet için denmiştir ki bu ifade için. Yani cemaatle namaz kıldığında seni görüyor. Denmiştir. Dolaşma. Çünkü tekallüp dolaşma demek. Yani cemaat namazına doğru ne yapma? Gitme onlara karışma anlamında. Hı. Tamam mı? Dolayısıyla ne oluyor? Secde edenler arasında senin dolaşmanı da görüyor. Yani cemaatle namaz kılmanı görüyor demektir. Bazıları da demiştir ki secde edenler arasında dolaşmanı görüyor. Yani gözlerinin onlar üzerinde dolaştığını, onlar üzerinde olduğunu görüyor. Neden? Çünkü sünnete de sabit olduğu üzere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken arkasında olanları ne yapıyordu? Görüyordu. Dolayısıyla burada nazarın, yani bakışların, secde edenler arasında dolaşmasını göz, ifade ediyor görüyorum bu ayet. Değil de değil mi? Hayır görüyordu. Nebi Saselem diyor ki ben size arkamda görüyorum. Evet. evet. O yüzden alimler diyor ki Nebi Saselem namaz esnasında önünde olan bir insanı nasıl görüyorsa arkasındaki insanları da görüyordu ki zaten Naslar buna ne yapmaktadır? İşaret etmektedir. Dolayısıyla secde edenler arasında dolaşmanı yani onların namazdaki hallerini görmeni gözünün onlar etrafında dolaşmasını görüyor demektir ayet. Her iki anlamdan hangisi olursa olsun sonuçta müellifin ihsana atfıyla ne? Bir de bir örtüşmektedir. Evet. Sonra Allah subhanehu ve teala ne buyuruyordu? Müellifin verdiği ayette, delil olarak verdiği ayette. اِنَّوَوَ السَّمِعُ Alim السَّمِعِ Allah Azze ve Celle'nin isimlerindendir. Seme, duyma sıfatını içerir. E, alim de yine Allah Azze ve Celle'nin isimlerindendir ve içinde ne? İlim sıfatını bardır. Evet, müellif rahimeullah devamen devamen diyor ki: "Ed-delilu mine's-sunneti hadis-u Cibril'el meşhur." Bu ihsan sünnetten delil ise, evet ne diyorduk? E, müellif rahimeullah bu sefer sünnetten delil getiriyor ihsana dair. Diyor ki: "Ed-delilu mine's-mines-sunneti hadis-u Cibril'el meşhur." Sünnetten delile gelince meşhur Cibril hadisi ihsanın delilidir. Şimdi Bu hadis maruf olduğu üzere meşhur Cibril hadisi diye ne yapmıştır? Meşhur olmuştur. Neden? Çok şöhret kazanan, kazandığı için. Çok meşhur olduğu için bu hadis meşhur Cibril hadisi diye ün kazanmıştır ki müellif de zaten bu şekilde ifade ediyor bu hadis hakkında. Diyor ki meşhur Cibril hadisi diyor. Tabi bu hadisin önemi çok büyüktür. Çünkü dini ana hatlarıyla anlatmıştır bu hadis. Ve içerisinde çok e, ilmi ve geniş manalar barındırmaktadır ki biz bunu açmayacağız burada. Şimdi e, üç hesası şerh eden bazı ilim ehli kimseler özellikle bu hadis ha hakkında etrafında durmuş ve çok geniş bir şekilde anlatmışlar. Bazıları da çok küçük e, anlamlar vererek e, anlatmışlardır bu hadisi. Üç hesası şerh ederlerken biz ikinci kısım ilim ehlini takip edeceğiz. Yani kısaca bazı e, malumatlar düşerek ne yapacağız bu hadisi geçeceğiz. Aksi takdirde çok uzar ve zaten e, hadisin içeriğindeki birçok konuyu mesela imanı mesela diyelim. Biz üç esasının içerisindeki zaten derslerimizde kısımlara bölerek ne yaptık? Anlattık. O yüzden hadis üzerinde çok durmayacağız ama e, bazı latifelere de tabii ki değineceğiz. Şöyle diyoruz bu hadis hakkında diyoruz ki bu hadisin önemi çok büyüktür. Çünkü dini ana hatlarıyla anlatmıştır ve içerisinde çok ilmi ve geniş manalar barındırmaktadır. O yüzden Kurtubi Rahimullah diyor ki bu hadise diyor içerisinde barındırmış olduğu ilim nedeniyle ummusunne denilmesi uygundur diyor sünnetin anası. Nasıl ki Fatiha'ya içerisinde barındırmış olduğu çok geniş anlamdan dolayı Ummul Kur'an denmiştir. Kur'an'ın anası denmiştir Fatiha'ya. Aynı şekilde İmam Kurtubi de diyor ki bize Biz diyor bu hadise içerisinde barındırmış olduğu geniş ilimden dolayı öneminden dolayı Ummul sünne dememiz Şimdi, sünnetin İmam Kurtubi. Kurtubi. Sünnetin annesi dememiz uygundur diyor. İmam Nevi de Müslümin şerhinde diyor ki bu hadis İslam e, dininin asıllarındandır asıllarını barındırmaktadır diyor. Evet, eee hadi şu şekilde müellif bunu ihsane delil getiriyor demiştik. Anı Omar bin Hattabe قال Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan diyor ki ki Ömer İbnü'l Hattab raşit halifelerin ikincisidir. Beynema nahnu culusun inda Rasulillah inda Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> istala aleyna raculun. Bir arabiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturmaktaydık. Birden bir adam yanımıza çıka geldi. Ki bu adam kim zaten? Adam suretinde Cibril aleyhisselam. Diyor ki şedidu beyadı thiyabi Elbisesinin beyazlığı çok beyaz. Yani ne bembeyaz ya? diyoruz. Evet. Bazı alimler bu ifade için diyor ki burada işaret vardır ki neydi o lafız? A Ee, şedid-u Beyad-ı siyap, elbisesi çok beyaz şekilde geldi. İşte bazı alimler bu ifadeden yola çıkarak diyorlar ki bu ifadede şuna işaret vardır ki o da şudur, alimlerin faziletli kimselerin ve faziletli melik olanların, emir olanların önüne güzel ve temiz elbiselerle güzel ve temiz bir görünüşte çıkmanın güzel olduğuna işaret vardır. Bazı ilimler, bazı ilim bu istimbatı yapmışlardır. Evet sonra ne diyor Ömer bin Hattab diyor ki şedidu sevadü'ş-şa'ri. Siyah saçlı diyor. Yani saçında eee saçında falan hiç toz toprak yok bunu ifade ediyor. Halbuki seferden gelen kimselerin durumu bu durumun ney nedir aksinedir. O yüzden diyor ki zaten la yura alayhi et diyor. Üzerinde Sefer Evet sefer alameti eseri bulunmamaktadır. Yani yorgunluk, meşakkat eseri vesaire görülmüyor. Ki çöl ortamıdır zaten. O insanlar tanımıyorsa Medine dışından geliyordur. Medine dışından gelen de uzun bir mesafe kat etmiştir. Uzun mesafe kat eden de dolayısıyla üzerinde sefer alametleri vardır. Yorgunluk, terlemedir ki o sıcakta, toz toprak vesaire. Ancak bu gelen şahsın durumu tamamıyla sefer durumunun aksine bir görüntü serd ediyor oradakilere. Dolayısıyla Ömer İl-Mül bunlara vurgu yapıyor. Halbuki kişi diyebilir ne alaka şimdi? Niçin yani olayı bize direkt anlatsın da niçin bu adamın vasfını anlatıyor? İşte şunu anlatmak istiyor. Cibril olduğunda vurgu var. Yani direktmen çıkmış gelmiş. Hani bir mesafe sefer insanların seferdeki mesafesi gibi bir mesafe katetmemiş. Ona vurgu yapıyor. O yüzden diyor ki yura seferi üzerinde sefer alameti yok. Hatta buna daha da Sabir sahise teekitlemek ve pekiştirmek için Diyor ki La ya'rifuhu minna ahad Ve kim, bizden Kimse de onu tanımıyor yani, medine, yani şuna vurgu yapıyor Medine'de ikamet edenlerden değil bu kimse Sahabelerden Kimse kendisini tanımıyor yani Bu yüzden de bu duruma zaten ne yapıyorlar Biraz şaşırıyorlar Sonra diyor ki devamen hatta celese ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fa asnata asnada rukbeteyhi ila rukbetey. Diyor ki Nebi sallallah e doğru gelip oturdu ve dizlerini dizlerine dayadı. Yani dizlerini Nebi sallallah ne yaptı? Dizlerine dayadı. Sonra diyor ki wa vada kaffeyhi ala fakhizeyhi. Şunu Türkçe mantıkla bir şey soracağım. Şimdi bunun Türkçe tercümesi de Arapça anlamı da şu şekilde. Vada'a koydu. Elle, kefeyhi, ellerini. Alafahizeyi, dizlerine koydu. Ellerini, dizlerine koydu. Bu ellerini Cebrail Aleyhisselam'ın kendi elleri, dizlerine koydu. Burada dizlerine. Nebi stas sellemin e döner Türkçe mantıkla, bak, kendisine mi döner? Hayır. Ellerini dizlerine koydu. Mesela dersin i̇ki ki Ahmet geldi. İki manada çıkabilir. Türkçe. İşte Arapçada da bu sorunlar O yüzden alimler ihtilaf etmiş ellerini dizlerine koydu tamam Cib buradaki ellerinin lafsi Cibril'e ait burada bir sorun yok ellerini dizlerine koydu yani Nebi sallallahu dizlerine mi koydu hmm. yoksa kendi dizlerine mi koydu eğer Nebi sallallahu aleyhi dizine koysa ne oluyor alıyor iki elini uzatıyor dizlerine koyuyor ve soruya başlıyor zaten zamir var orada hmm. ama zamir kime dönüyor bu muhtemel o yüzden diyor ki hmm. vada'a ke feyhi hi dönüyor hmm. ve ala fakhizayhi hi işte kime dönüyor oradaki damir hmm. Bazı alimler diyor ki burada kasıt Nebis HaSellem, bazıları da diyor ki burada Cibril. Eğer kasıt Nebis HaSellem ise ellerini Nebis HaSellem dizlerine koyup soru soruyor. Kendi dizlerine koymuyor Cibril. Eğer Cibril'e dönüyorsa Damir, Cibril kendi ellerini kendi dizlerine koyarak, bu arada da dizlerini Nebis HaSellem'in dizlerine yapıştırarak ne yapıyor? Soruyor. Anladık? Ancak Allahu Alem, raci olan Nebis HaSellem kendi ellerini Nebis HaSellem dizlerine koyar kendi ellerini dizlerine koyarak soru soruyor. Kim? Cibril? Mi? Cibril ellerini Nebi Saselem'in dizine koyuyor. Hmm. Neden? Çünkü Dara Kutni'deki rivayette diyor ki sonra ellerini koydu Cibril ala rukbeteyin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi Saselem'in dizlerinin üzerine. Yani Bizzat e, izafe getiriyor orada. Hmm. Rukbetey en nebi diyor. Tabii. Sonra ellerini Nebi Saselem'in dizlerine koydu diyor. Sonra e, devamen ne diyor? Ve kale ve dedi ki Ya Muhammed, ey Muhammed, ahbirni anil İslam, bana İslam'dan haber ver. Bu ne demek? Hep anlattık biz bunları derste. Nebi Sasem'de kale enteşhede, şahadet etmendir. Yani entukirra demek, ikrar etmendir. Neyi? En la ilahe illallah, Allah'tan başka hak ilah olmadığına, hak ma'bud olmadığına, ve enne Muhammeden Resulullah ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna ne yapman? Şahadet etmen, ve tukime salavatut zekat, ve tesuma ramadan ve tehucel beyt اِنِسْتَتَعْتَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Ne yapmak? Namazı, zekatı, Ramazan orucunu ve güç yetirebilirsen haccı beyt etmendir diye cevap veriyor. Bunun üzerine diyor ki قَالَ سَدَقْتَ Doğru söyledi Cibril diyor soru sorduktan sonra. فَاَجِبْنَا لَهُ يَسْعَلُوا وَيُسَدِّقُهُ Biz şaşırdık diyor. Hem soru soruyu hem de doğruluyor. Halbuki soru soran doğrulamaz. Çünkü doğrulayan doğrulayan cevabını bildi bildiği şeyi doğrulayabilir. Peki cevabını biliyorsa niçin soruyor? Dolayısıyla bu tuhaf bir görüntü oluşturuyor sahabenin zihninde. Sonra kale fa akhbirni anil iman. Bana imandan haber ver. O da diyor ki kale ente tu'mine billah. Allah'a iman etmendir. Yani Allah'a iman özlüce ne? Rububiyetine, ulûhiyetine, isim ve sıfatlarına iman etmendir demek. Tamam? Allah'a imanı açacağız, açıyoruz. Ve meleiketehi Ve meleklerine iman etmen. Meleklerine de iman etmen ne demek? İcmali noktalarda icmali iman ederiz. Yani bazı melekler vardır. Haklarında icmal bilgisi gelmiştir. Yani mesela melek diye bir varlık vardır. İcmali olarak ne yaparız? İman ederiz. Ama bazı meleklerin içine açmıştır naslar. Yani şu anlamda. Vasıflarını, görevlerini söylemiştir. Onlara da tavsiyeli şekilde iman ederiz. Bak burayı vurguluyorum. Bu hoş. Bu önemli. Alimlerin vurguladığı. Meleklere iman etme dediğinizde nasıl anlayacağız bunu? Bir insan gel dedi ki Müslüman. Abam, Hocam ben meleklere iman etmek istiyorum. Nasıl meleklere iman etmiş olurum? Deriz ki icmali noktalarda icmali iman edersin. Yani meleklerin varlığı var. Allah'ın bildirdiği bir varlık var. Biz bunlara iman ediyoruz. Meleklerin, Ve hakkında yani. tafsil gelen şeyleri duyduğunda da onlara tafsili bir şekilde ne yapman? İman etmen. O da nedir? Şudur. Mesela işte onların isimleri bildirilmiştir bazılarının. İsimlerine iman edersin. Mesela kabirde mümker nekir denmiştir. Tamam. Ne yaparsın? İman edersin. Cibril. Mikail değil mi? Bunlara ne yaparsın? Bu şekilde iman edersin. Bazılarının amelleri bize bildirilmiştir. İşte kabir sorgusuyla görevli olanlar. Namazları kontrol edenler. Değil mi? Vesaire. Arşı taşıyanlar vesaire. Doğru mu? Bunların da amellerini iman edersin. İşte isimleri, amelleri, vasıfları geldiğinde onlara o şekliyle iman edersin. Buna meleklere tafsili iman olarak iman etmek denir. Tamam? Mesela işte görevleri, dediğimiz gibi vardır. Ve mesela ne deriz? Onlar mukrem kullardır. İkram edilmiş kullardır. Kerim kullardır. Allah'a isyan etmezler. Onun emrettiklerini yerine getirirler. Değil mi? Ve ondan ne yaparlar? Ee, emrettiklerini yerine getirirler ve ona ne yapmazlar? Hiçbir zaman isyan etmezler. Bu işte nedir? İcmali bir imandır. Ama bunların isimleri, vasıfları vesaire bunlar tafsili imandır. Yine kitaplarına iman. Mesela Kitaplarına iman nasıl olur? Özlü bir insan dedi ki, ya kitaplarına iman var imanın rükunlarından. Nasıl iman ederim? Şöyle iman edersin. de Bilirsin ki, al dersin ki ben Resullere indirilen tüm kitaplara iman ettim. Mesela işte Tevrat gibi, İncil gibi, Zebur gibi, ondan sonra İbrahim'in sahifeleri gibi, Musa'nın sahifeleri gibi. Doğru mu? He? Ve İman ettim ki bütün bu kitaplar Kur'an-ı Kerim'le mensuh olunmuştur, nesk olunmuştur. Ha? Ve aynı şekilde geçmiş kitaplara tahrif dahil olmuştur. Bu şekilde bir özlü bir iman, işte budur iman kitaplara. Aynı şekilde Resullerine ve Rusulihi. Resullerine de iman nedir? Deriz ki Resuller öyle kimselerdir ki bunlar Allah'ın seçmiş olduğu nedir? Kullardır. İnsanları hidayet yoluna ne yaparlar? İletirler. Ve bu şekilde icmali bir şekilde ne yaparız? İman adres Allah tarafından gönderilmişlerdir ve vahiy olmuştur bunlara. Gönderilmişlerdir bunlar. Bunlar insanlara yol gösterirler. Bir de tafsili iman tafsili şekilde gelenlere de tafsili bir şekilde iman ederiz. Mesela isimlerini bildiklerimiz, hangi kavimlere geldiklerini bildiklerimiz o şekilde ne yaparız? İman ederiz. İsimlerini bildiklerimize o şekilde iman ederiz. Bilmediklerimize o şekilde ne yaparız? İman ederiz. Ve rusulan kad kasasna hum aleyke Min qablu lam rusulen lem lam hum aleyk. Resullerin bir kısmı vardır ki biz sana onları kıssa ettik. Ve ondan önce de var. Ne? Sana onlardan bahsetmedik. Ahiret gününe iman. Özlü iman nedir? Yani kitap ve sünnette ölümden sonra gelecek her şeyin ismine iman etmenin ismi nedir? Ahiret gününe imandır Sonra ne diyor? Ve tu'mine bil kaderi ve şerrihi. Biliriz ki kaderin mertebeleri vardır. Bunlara bu şekilde iman ederiz. Allah subhanehu ve teala'nın Allah subhanehu ve teala her şeyi bilir. Ee, bir şeyi bilir. Allah subhanehu ve Teala diler. Ondan sonra onu ne yapar? Yazık. yarat Yazar. Allah subhanehu ve teala önce bunu bilir. Ondan sonra e yazar, diler. Sonra ne yapar? Yaratır. Bunlar kaderin mertebeleridir. Hiçbirisi onun ilminin dışına çıkmaz vesaire Ö Özlü bir şekilde ne yaparsın? Kadere kadere iman edersin. Sonra ne diyor? Kale sadak. Doğru söyledin diyor. Kale fe akbirni anil ihsan. Bana ihsandan haber ver. Kale ente abudallaha ke enneke tara. Allah'ı görüyorum iman etmen. İbaat. Fe in lem tekun tara. Fe innehu yarak. İbaat. Evet ibadet etmen. O, sen onu görmüyorsan o seni görüyor. Bu da nedir işte? Müellifin şahit olarak getirdiği nokta budur. Dedi ya sünnetten ihsan edil. Burasıdır. Sonra kale fe akbirni anil Bana saatten haber ver. Kale mal mes'ulu anha bi a'lem min assail sorulan sorandan daha bilgili değildir. Kale fe akbirni an emaratıha emaratıha yani alamatiha demektir. Bana onun alametlerinden haber ver. Kale entelide el emetu rabbetehe. Cariyenin efendisini doğurması. Bunun hakkında çok alimler ne yapmıştır? Farklı görüşler söylemiştir. İhtilaf edilmiştir. Meşhur anlamından birisi de düşün ki bir tane melik cariyası var. Değil mi? Onunla cima ediyor ki helaldir. Çocuğu oluyor. O çocuk ne olur? Kralın çocuğu efendi oldu. Annesi cariye hali. Bunun gibi. Aldık? O yüzden ne? O çocuk efendi oldu annesinin. Annesi hal cariye annesinin efendisi oldu. Yani cariyenin efendisini doğurması bu anlamlıdır. Evet. Ve el hufata. Hufatları görmendir kıyamet alametlerinden yani çıplak ayaklı kimseler. Ondan sonra el urate, urat nedir? Elbisesiz kimseleri. Ri'a <gülüyor> eşşai koyun çobanları yatapa dalon fiil binyan bu türlü vasıfta olan kimselere bir de alet var fakirler tabii işte bu tür bu türdeki vas, bu tür vasıftaki insanların bina yapmakta yarıştıklarını görsün ki ve mesela bunun en büyük örneklerinden birisi nedir mesela suutur nice insanlar var meşhur yüzlerce devesi var çölde satıyor onları bir otel dikiyor bunlar maruftur evet aynı şekilde Tam hadisle birebir örtüşüyor bu durum. Fekale sonra Ömer, e, Kale Ömer radıyallahu anh diyor ki e, Femada felebithna meliyyen Ve e, biz geçti ki bir, bir, bir müddet bekledik. Fekale e, meliyyen için uzun bir müddet de denmiştir. Vesaire önemli değil. Yani bekliyorlar bir müddet. Fekale bunun üzerine Nebi Sası'dan diyor ki Ya Umaruh ey Ömer etedri menissailuh Soru soranın kim olduğunu biliyor musun? Kültu dedim ki Allahu ve Resuluhu alem, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bunun üzerine Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Haza Cibrilu etâkum yuallimukum emrâ dinikum." Yuallimukum emrâ dinikum. Bu Cibril size din işlerinizi ne yapmaya, öğretmeye geldi. Dolayısıyla es iman ve İslam'ın tümüne ne yaptı? din ismi verdi. O yüzden alimler diyor ki bu dini genel hattayla anlatan bir hadis olduğu için Kur'an'ın e, pardon sünnetin annesi olarak isimlendirilmesi doğrudur. Çünkü cibril zaten kendisi dininizi öğretme diye ne yapıyor? İfade kullanıyor. Demek ki bu hadis dini öğreten bir hadistir diyor e, alimler. Hemen şurada son olarak şunu da vurgulayalım. Aklıma gelmişken bu e, Nebi Saselem'in yaşadığı dönemlerde bir olay olduğunda sahabe Allah'u ve Resul'u alem derler. Allah ve Resul'u en iyi bilir. Daha iyi bilir diyorlardı. Ee, ancak günümüzdeki arız olan meselelerde ki Nebi Saselem'in hayatından sonra Allah'u alem denir. Alimlerin söylediği üzere Allah'u alem denir. Çünkü şu anda Nebi Saselem olan her şeyi bilmediği için Allah wa rasuluhu alam denmaz wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka alani bin Muhammadin wa alaihi wasallam ya